Osmanlı Yayınevi takdim eder. Çocuklara dini hikayeler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı. Eser Abdülkadir Dedoğlu. Yazan Ayşe Keşir. Yöneten Hüseyin Avnioğlu. Sevgili çocuklar, bu kasetimiz sizler için. Biliyorsunuz ki biz Müslümanlar adını bilelim ya da bilmeyelim Adem peygamberden Hz. Muhammed'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere iman ederiz. İşte bu kasetimizde sizler için Kur'an-ı Kerim'de de uzun uzun bahsi geçen Yusuf peygamberin hayatını sunuyoruz. Ama Önce yaramaz bir arkadaşınızın Yusuf'un evine misafir olup bu akşam neler yaptıklarını dinleyelim. Ne dersiniz? Nerede kaldı bu çocuk Meraklanma kızım gelir şimdi Annecim hep böyle yapıyor ama Anlayışlı olayım sıkmayayım Arkadaşlarıyla çıkıp oynasın diyorum Akşama ediyor Düşünmesi lazım ama Aa, Daha sekiz yaşında kızım Babası da öyleydi Akşama kadar sokakta oynar dururdu Başka bir zararı yok ya İdare ediver Bilemiyorum anne haklısın belki Ama ne yapayım sofra hazır Babası da neredeyse gelir Daha ekmek alınacak Tembih de ettim Oğlum ekmek alacaksın erken gel dedim Dinleyen kim? Bakıp durma pencereden daha da sinirleniyorsun Gelir şimdi Heh. Nihayet kapının önüne geldiler Biraz daha yaklaşsa da seslensem Yusuf Yusuf Sesimi bir duyan olsa ayıplar Hiç yapmadığım şeyleri yaptırıyor bu çocuk Yusuf Yusuf Hii, Annem Geliyorum anne Evet açıyorum Neredesin oğlum kaç saat oldu çıkalı Kusura bakma anne dalmışım. Ekmeği şimdi alırım Bu halinle mi üstün başın leş gibi Şey girip ellerimi yıkayayım anne Ondan sonra giderim Baban şimdi gelir al şu parayı Ekmeği hiç ellemeden bir poşete koydur Sakın ekmekleri elleme Ellerim toz toprak içinde Hadi çabuk ol İki ekmek unutma Tamam anneciğim hemen gelirim Gitti mi bakkala Gitti kızamıyorum da Anneciğim anneciğim demiyor mu <gülüyor> Çocuklar hep böyledir Bir kelimeyle insanın kalbini kazanı verirler. Senin ilk çocuğun da Biraz zorlanıyorsun Başka zararı yaramazlığı yok Derslerinden arta kalan zamanda Oyuna düşkün o kadar İleride hayırlı bir evlat olacak Hiç merak etme <gülüyor> Eyvah kız uyandı. gidip bir bakayım. Yusuf oğlum kapıya bak baban geldi herhalde. Tamam baba ne hemen açarım. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Sen geç baba, ben ayakkabılarını içeriye alırım <gülüyor> Aferin benim oğluma Annen nerede? Zeynep ağladı da, onun yanına gitti hı hı. Selamun aleyküm anneciğim Ve aleyküm selam oğlum Hoş geldin, sefalar getirdin <gülüyor> Hoş bulduk Hoş geldin bey, kusura bakma, bebek uyanmıştı da Tekrar uyudu mu bari? Hı. Zaten uykusunu iyice alamamıştı. Biraz pışpışlayınca tekrar daldı. Sofra hazır. İstersen oturalım hemen. Eh oturalım. Oldukça açım. Oo, Yusuf Yusuf'ta çok acıkmış anlaşılan. Büyüklerinden önce başladığına göre. Şey afedersiniz. Besmele çekmeyi unutmadın değil mi oğlum? Şey unutmamıştım da. Şimdi çeksem olmaz mı? Olur olur. Daha sen çok küçüksün. Küçük olduğun için... Şimdi çeksen de olur evladım Bismillahirrahmanirrahim Babaanne ne okuyorsun? Peygamberlerin hayat hikayelerini Hayat hikayelerini mi? Evet Yusuf'um Hani biz Müslümanlar peygamberlerin ilki Adem aleyhisselamdan Sonuncusu peygamber efendimize kadar gönderilen bütün peygamberlere inanırız ya Ee? İşte kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu peygamberlerin bazılarının hayatlarından bölümler anlatılır Ki bizlere örnek olsun Ama elindeki Kur'an değil ki Değil onun manasını çok iyi bilen bazı alimler peygamberlerin hayatları ile ilgili bölümleri birleştirip kitap haline getirmişler. Elimdeki kitap işte onlardan biri. Hem biliyor musun şimdi hangi peygamberin hayatını okudum? Yusuf Aleyhisselam'ın. Bana adını verdiğiniz peygamber öyle mi? Evet benim akıllı torunum. O peygamber neler yapmış? Babası kimmiş? Kardeşleri var mıymış? Mesela bir kız kardeşi. <Gülüyor> Annesi akşam eve geç geldi diye kızar mıymış? Anneler ne kadar kızsalar çocuklarını çok severler oğlum. Biliyorum anneciğim sadece merak ettim. E merak ettinse anlatayım dinler misin? Anlatırsan dinleriz tabii babaanne. Pekala şöyle yanıma otur bakalım. Heh, rahat otur rahat. Heh. Şimdi zamanın birinde bir Yakup peygamber varmış. Yakup peygamberin tam on iki tane erkek çocuğu varmış. Bu on iki çocuğun en küçüğünün adı Bünyamin, onun bir büyüğünün adı da Yusuf'muş. Yusuf'la Bünyamin'in anneleriyle diğer çocukların anneleri birbirlerinden ayrıymış. Ama her ikisi de ölmüşler. Zavallı çocuklar, annesizlik kim bilir ne kadar zordur. Çok zor ya oğlum, benim artık annem yok da ne demek olduğunu iyi bilirim. Her neyse bu Yakup peygamber çocuklarının içinde en çok Yusuf'u severmiş Belli etmek istemezmiş ama diğer çocuklar da bunun farkındaymışlar ve kardeşlerini kıskanırlarmış Yusuf bir gece bir rüya görmüş çok heyecanlanmış sabah hemen kalkıp babasının yanına gitmiş Yakup peygamber rüya tabirinden iyi anlarmış Yusuf babasına gece gördüğü rüyayı bir bir anlatmış... Ne görmüş rüyasında babaanne? Anlatacağım oğlum dur sabırsızlanma... Nerede kalmıştı? Heh. Yusuf rüyasında güneşin, ayın ve de on bir yıldızın... Kendisine secde ettiğini görmüş... Hani biz namazda Allah'a secde ediyoruz ya işte öyle... Yakup peygamber oğlunun bu rüyasının... Allah tarafından bir işaret olduğunu Yusuf'un dedeleri İbrahim ve İshak peygamberlerde olduğu gibi Büyük nimetlerle nimetleneceğini anlamış Fakat abilerinin Yusuf'u kıskandıklarını bilirmiş Bu sebeple oğluna sıkı sıkı tembih etmiş Oğlum sakın ola ki rüyanı kardeşlerine anlatma Sana bildirilen müjdeyi anlayıp Şeytana uyarak bir kötülük etmelerinden korkarım demiş o günden sonra Yakup peygamberin Yusuf'la kardeşi Bünyem'ine olan sevgisi daha da artmış. Tabii bunu diğer çocukları da fark etmiş. İçlerini kıskançlık bürümüş. Ona kötülük etmeyi daha doğrusu ondan kurtulmayı düşünmüşler. Kimi öldürelim demiş biri karşı çıkmış. Öldürmenin çok büyük bir vebal olduğunu başka bir plan yaparak ondan kurtulmaları gerektiğini söylemiş. ...düşünmüşler, taşınmışlar, bir plan yapmışlar. Büyük kardeşlerden biri bir gün babasına gelip... Babacım, biz kardeşlerimle her gün gönlümüzce çıkıp dolaşıyoruz. Ama sen Yusuf'la Bünyamin'i adeta eve hapsediyorsun. Müsaade et de bugün Yusuf'u yanımıza alalım. Bizimle birlikte gezip dolaşsın. Hem ona da iyi gelir. Demiş... Yakup peygamber o güne kadar Yusuf'u kardeşleriyle birlikte hiçbir yere göndermezmiş. Başına bir iş geleceğinden korkarmış. Oğullarına "Korkarım ki onu kurt yerde haberiniz olmaz." diyerek endişesini dile getirmiş. Fakat oğulları Yakup peygambere ikna etmeyi başarmışlar ve ertesi gün Yusuf abileriyle birlikte yola çıkmış. Zavallı çocuk kardeşleri kendini gezmeye götürüyor diye çok sevinçliymiş. Evlerinden hayli uzaklaştıktan sonra... ...Yusuf'a ''Burası çok güzel, konaklayıp oynayalım.'' demişler. Ve akşama doğru hazırladıkları o korkunç planı uygulamaya koymuşlar. Planları neymiş babaanne? Sabredemedin değil mi? Dur hele anlatacağım. Hmm. Efendim... Yusuf'un kardeşleri akşama doğru orada bulunan bir kuyunun içine Yusuf'u ellerinden sıkıca bağlayıp salmışlar. Yusuf'un sırtından çıkarttıkları gömleğe evcil bir hayvanı kesip kanını sürmüşler. Yusuf'u kuyuya saldıktan sonra evlerinin yolunu tutmuşlar. Ellerinde de kardeşlerinin kanlı gömleği. Babalarının yanına varmışlardı. Hepsi çok üzülmüş gibi görünüyorlarmış ki babaları onlara inansın. İçlerinden biri çıkıp babasına... Babacığım sana çok acı bir haberimiz var. Nasıl söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Gittiğimiz yerler öyle güzeldi ki oyuna dalmışız. O arada da Yusuf'un kaybolduğunu fark edememişiz. Onu kaybettiğimizi fark edince aradık taradık bir de baktık ki Yusuf'u kurtlar yemiş. Yakup peygamber duyduklarına inanamamış. Oğulları da babalarını inandırmak için Yusuf'un kanlı gömleğini göstermişler. Tabii ki Yakup peygamber kahrolmuş ne yapacağını bilememiş. Fakat oğullarına da inanamamış. Çünkü getirdikleri kanlı gömlekte hiç yırtılma yokmuş. Yakup peygamber kendi kendine Eğer Yusuf'u kurtlar yediyse Gömlek nasıl sağlam, Hiç yırtılmamış Muhakkak bunda bir iş var demiş Sonra oğullarına dönüp Siz kardeşinize bir kötülük ettiniz Kurtlar yedi diye bana yalan söylüyorsunuz Fakat ben sabredip Yusuf'umun dönmesini bekleyeceğim Demiş Peki babaanne Yusuf o kuyunun içinde ne yapıyormuş Ölmemiş mi Ölmemiş Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya bırakıldıktan sonra Allah, Yemin olsun ki sen onlara hiç farkında değillerken bu yaptıklarını haber vereceksin. Diyerek vahide bulunmuş. Ayrıca Cebrail aleyhisselamı da ona arkadaşlık etsin diye göndermiş. İşte ilk peygamberlik müjdesi de o kuyuda verilmiş. Derken efendim, Aradan tam üç gün geçmiş. Medyen denen bir şehirden gelip Mısır'a doğru giden bir kervan tam okuyunun başında mola vermiş. Kervanın sucusu su almak için kovasını kuyuya salmış. Kova doldu diyerek yukarıya çekmiş, çekmiş. Bir de ne görsün, güzel mi güzel bir erkek çocuğu. İşte tam o sırada kardeşleri de Yusuf'un hali nedir, necedir diye bakmak için kuyunun yanına gelmişler. ...onu kuyudan çıkarılmış halde bulmuşlar. Kardeşleri şeytana uymuşlar bir kere. Bu defa kervandakilere o bizim kölemizde evden kaçmıştı diyerek... öz kardeşlerini o kervandaki adamlara satmışlar. Peki Yusuf itiraz etmemiş mi? Yalan söylüyorlar dememiş mi? Dememiş. Susmayı ve Allah'a teslim olmayı tercih etmiş... Nihayet kervandakiler Yusuf'u da yanlarına alarak yola koyulmuşlar. Kardeşleri de ondan kurtuldukları için seviniyorlarmış. Aradan günler geçmiş ve nihayet kervan Mısır'a varmış. Yusuf'u da pazara götürüp satılığa çıkarmışlar. Maksatları onu satıp paraları aralarında bölüşmekmiş. O gün Mısır'ın başveziri de pazardaymış. Yusuf'u görüp beğenmiş. Hiç çocuğu olmadığı için de onu satın almış. Evine getirip hanımı Züleyha'ya teslim etmiş ve ona iyi bakmasını tembihlemiş. Aradan yıllar geçmiş. 13-14 yaşında köle olarak satılan ve peygamberlikle müjdeli olan Yusuf serpilmiş yakışıklı bir delikanlı olmuş. Baş karısı Züleyha da Yusuf'un bu güzelliğinin elbette ki farkındaymış. Ve ona karşı alaka duymaya başlamış. Onunla haddinden fazla ilgileniyormuş. Fakat Yusuf Züleyha'nın yanına dahi yanaşmıyormuş. Nihayet bir gün Züleyha Yusuf'la bulundukları odanın kapısını kilitlemiş ve ona Birlikte olmaya hazır olduğunu söylemiş Yusuf çok şaşırmış Böyle bir davranış beklemiyormuş çünkü Ve Züleyha'yı reddederek Allah'a sığınırım Kocanız bana hayli iyiliklerde bulundu Onun iyiliklerine karşı ihanette bulunmak Size de bana da yakışmaz Böyle bir şey yaparsak ikimiz de felah bulmayız demiş Ve dönüp kapıdan çıkmak istemiş Fakat Züleyha ...tam o kapıdan çıkacakken... ...arkasından tutup gömleğini yırtıvermiş. O sırada başvezir... ...çıka gelmiş. Züleyha... ...hemen Yusuf'a iftira ederek... Yusuf bana fenalık etmek istedi. Hemen cezasını verin. Demiş. Yusuf da bu iftirayı reddederek... ...olan biteni anlatmış. Mesele aile meclisinde Şöyle tartışılırken... ...akrabalarından biri... Efendim, Yusuf dürüst bir gençtir. Kimseye kötülük yapmaz. Eğer hanımınız doğru söylüyorsa, Yusuf'un gömleğinin önden yırtılmış olması lazım. Lazım ki Züleyha onun elinden kurtulmak için çabalarken yırtılmış olsun. Eğer hanımınız yalan söylüyorsa, Yusuf'un gömleğinin hanımınızın yanından uzaklaşmak isterken... ...arkadan yırtılmış olması gerekir. Vezir bu sözler üzerine Yusuf'u yanına çağırmış. Bir de bakmış ki gömleği arkadan yırtılmış. Yani karısının yalan söyleyip... ...Yusuf'a iftira ettiği ortaya çıkmış. Daha sonra karısını yanına çağırmış... ...ve yaptığından dolayı Allah'tan bağışlanmasını istemesini söylemiş. Tabi ki bu arada etrafta dedikodu almış yürümüş. Herkes birbirine vezirin karısının kölesine aşık olduğunu söyleyip duruyormuş. Züleyha dayanamayıp tanınmış zengin asil ailelerin kadınlarını bir gün evine çağırmış. İkram olarak da önlerine bir tabağın içinde birer elma ve bıçak koymuş. Kadınlar gelip oturmuşlar. Züleyha o sırada Yusuf'u içeriye çağırmış. ...kadınların hepsi... ...Yusuf'un güzelliği karşısında... ...elmaları kesiyoruz diye... ...ellerini kesmişler de haberleri olmamış... ...kadınlar... ...bu bir insan olamaz... ...olsa olsa bir melektir... ...bu ne güzellik... ...demişler... ...Züleyha da onlara dönüp... ...gördünüz mü benim hakkımda ileri geri konuşuyordunuz... ...böyle bir güzellik karşısında... ...sizler ellerinizi kestiniz de... ...haberiniz bile olmadı... Demiş Fakat o günden sonra Züleyha Yusuf'un kendisini istemeyişini Bir türlü hazmedememiş Kocasına gidip Etrafta Yusuf'la benim hakkımda dedikodu aldı yürüdü Bu benim olduğu kadar Senin ve ailemizin şerefini de zedeler Bütün bunlardan kurtulmak için Yusuf'u bir müddet zınnana atsanız da Benim bir kabahatim olmadığını anlasalar Dillerinden kurtulsak Diyerek Yusuf'u zindana attırmış Yusuf zindanda kendi yaşlarında iki gençle tanışmış Onlarla arkadaş olmuş Zindanda hep birlikte vakit geçiriyorlarmış bir gün Yusuf'un arkadaşı olan gençler birer rüya görmüşler ve rüyalarını Yusuf'a anlatmışlar. Ben rüyamda kendimi üzüm sıkıyorken gördüm. Sıktığım bu üzümlerden şarap yapıp krala ikram ediyordum. Ben de rüyamda başımda bir ekmek taşıyordum. Sonra bir grup kuşum gelip onu yediklerini gördüm. Arkadaşları Yusuf'a rüyalarını anlattıktan sonra tabirini istemişler. Biriniz hapishaneden kurtulacak, krala şarap ikram edecek, refah içinde yaşayacak. Diğeri ise idam edilecek, kuşlar başını yiyecek. Diyerek Yusuf arkadaşlarının rüyalarını tabir etmiş. Aradan günler geçmiş. O iki gençten biri idam edilmiş. Diğerine ise hapisten çıkacağı haber verilmiş. Onun hapisten çıkacağı gün... Yusuf ona kendi halini krala anlatması için sıkı sıkı tembihde bulunmuş. Haksız yere hapse atıldığını, bunca yıl suçsuz yere burada kaldığını, krala söylenmesini istiyormuş. Nihayet arkadaşı hapisten çıkmış. Kralın şarapçı başı olmuş. Fakat Yusuf'un halini krala anlatmayı, onu hapisten kurtarmayı unutmuş. Kendi hayatına dalıp gitmiş. Böylece aradan yıllar gelip geçmiş. Yusuf hala hapiste yatıyormuş. Böylece seneler geçmiş. Gecelerden bir gece kral her zamanki gibi yatağında mışıl mışıl uyuyormuş. Rüyasında bir nehirden Yedi semiz ineğin Arkasından da yedi cılız ineğin çıktığını Daha sonra da Bu yedi cılız ineğin Yedi semiz ineği yiyip bitirdiğini görmüş Korkuyla uyanmış Tekrar uykuya daldığında ise Yedi yeşil başak Ve yedi kuru başak Kuru başakların Yeşil başaklara sarıldığını görmüş Sabah olunca Kral gece gördüğü rüyaların tesirinden bir türlü kurtulamamış. Adamlarını çağırmış. Rüyalarını anlatmış, tabir etmelerini istemiş. Fakat kimse bu rüyaları anlayamamış. O sırada kralın şarapçı başı olan genç adam, hani Yusuf'un hapishaneden arkadaşıydı ya, işte o genç, Yusuf'un rüya tabirindeki ustalığını hatırlamış. Krala, ''Benim hapishanede bir arkadaşım var. Bu işlerde çok marifetlidir. Eğer müsaade ederseniz gidip rüyanızı ona anlatayım. Bakalım o ne diyecek?'' Kral genç adama izin vermiş. O da hapishaneye Yusuf'un yanına gidip kralın rüyasını bir bir anlatmış. Yusuf da kralın rüyasını yedi sene bolluk olacağı, arkasından da yedi yıl kıtlık geleceğini... Eğer ilk yedi yılı iyi değerlendirir buğday ve diğer yiyecekleri iyi ve bol depo edip saklanırsa kıtlık yıllarını sıkıntı çekmeden geçirebileceklerini söylemiş. Kıtlık yıllarından sonra da üzüm ve kamışın bolca olduğu bir yılın geleceğini ve bütün bunlardan doya doya yiyebileceklerini de ilave etmiş. Kralın şarapçı başı geriye dönüp Yusuf'un dediklerini bir bir krala anlatmış. Ayrıca Yusuf'un haksız yere hapiste yattığını da söylemiş. Kral rüyasının bu şekilde tabir edilmesine çok memnun olmuş. Ve adamlarını hapishaneye Yusuf'un yanına göndererek... Barın Yusuf'a söyleyin. Benim has adamlarımdan olmak istiyorsa ona kapım açık. Alın getirin. Biliyorsun ki Yusuf haksız yere hapse atılmıştı Gerçi kralın şarapçı başı onun haksız yere gençliğini hapiste çürüttüğünü söylemişti Ama Yusuf gerçeğin bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkmasını istiyormuş Kralın adamlarıyla haber göndermiş Hani Züleyha bazı kadınları evine çağırmıştı ya İşte Yusuf o kadınların kralın huzuruna çıkıp onun iftiraya maruz kaldığının anlatılmasını istemiş Kral Yusuf'un bahsettiği kadınları... ...huzura çağırmış... ...ve onun nasıl biri olduğunu sormuş. Biz Yusuf'u gayet terbiyeli... ...aklı başında ve Allah'tan... ...korkan biri olarak biliriz. Onun kimseye kötülüğü dokunmamıştır. Hakikatte... Züleyha Yusuf'a iftira etmiş, suçsuz yere hapiste yatmasına sebep olmuştur. Sizler tanınmış ileri gelen devlet adamlarının hanımlarısınız. Nasıl oluyor da böyle bir ahlaksızlık karşısında susuyorsunuz? Böyle bir hareket sizlere yakışır mı? Ve kral Züleyha'yı çağırarak bir güzel haşlamış. Oğlum Yusuf'um çok susadım Beni yarım saattir konuşturuyorsun Dilim damağıma yapıştı Bir bardak su getiriver babaannene Şey Tabi babaanneciğim hemen Bu kadar yeter mi babaanne? Yeter oğlum yeter getiriver Buyur Allah razı olsun Yusuf'um Su kadar aziz ol Hadi babaanneciğim sonra ne olmuş Yusuf kralın huzuruna çıkmış mı Karışmak gibi olmasın ama vakit hayli ilerledi Burada bıraksanız da Hikayenin geri kalanına yarın devam etseniz Hı? Ama anne ne olur Uykum yok ki Annen haklı oğlum Vakit çok ilerledi Hem senin uykun yoksa benim var Üstelik daha yatsı namazını da kılmadım Hadi bakalım Kalk şimdi abdestini al beraberce namazımızı kılalım. Sonra da hikayeye devam ederiz. Peki baba ne hemen? Bakalım şöyle yanıma otur. Ah şimdi. Dün akşam nerede kalmıştı? Şey, Kral Yusuf ile tanışmak için onun yanına çağırmıştı. Hmm, evet. Kralın adamları hapishaneye Yusuf'un yanına gitmişler. Kendisine kralın çağırdığını söylemişler. Yusuf da kalkıp kralın adamlarıyla birlikte huzura çıkmış. Kral Yusuf'un kadınların bahsettiği kadar. Hatta daha da fazla olan güzelliği karşısında için için Züleyha'yı acımış. Oğlum bütün peygamberler belli bir vasıfla anılır. Süleyman peygamber cinlerle hayvanlarla konuşmasıyla, Eyüp peygamber sabrıyla, İsa peygamber doktorluğuyla, Yusuf peygamber de güzelliği ve rüya tabirindeki maharetiyle. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed ise bütün bu özelliklerin hepsine birden sahip olmasıyla bilinir. Şimdi hikayemize dönecek olursak işte Yusuf peygamber de bütün memlekete güzelliğiyle nam salmış. Kral aynı zamanda dürüst, doğru sözlü, Allah'tan korkan ve insanlara kötülük yapmaktan kaçan bu genci çok beğenmiş ve kendine vezir olarak tayin etmiş. Sahibi mi? Nereden nereye Ya Allah nelere kadir ki İşte köle olup Hapiste yatan bir genci Dilerse böyle vezirliğe de getiriyor Yusuf aleyhisselam Kralın bu davranışından memnun olmuş tabii. Ve onun gördüğü rüya ile ilgili Düşüncelerini de bizzat anlatmak istemiş Ve Yusuf aleyhisselam Müsaade ederseniz Devlet hazinesinin idaresini bana veriniz ''Zor günlerin hesabını yaparak bolluk yıllarında artan erzakı muhafaza edeyim. Bu konudaki dikkatimden ve vazifemi en iyi bir şekilde yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın.'' demiş. Kral da zaten daha önce duyduklarından... ...Yusuf'un doğruluğuna ve de dürüstlüğüne güveniyormuş. Bu sebeple istediği vazifeyi yani devlet hazinesinin muhafazasını ona vermiş. Erken efendim... Bir peygamber oğlu olup köle diye satılan, iftiraya uğrayıp yıllarca hapiste kalan Yusuf, şimdi kralın en çok sevdiği adamları arasına girmiş. Hazine işlerinden mesul vezir olmuş. Bir, iki, üç, dört derken tam yedi koskoca yıl bolluk bereket içinde geçmiş. Müzik Yusuf geride kalan bu bolluk yılları içinde... ...devletin hazinelerini, ambarlarını ağzına kadar doldurmuş. İşini iyi bilen bir vezir olmuş. Aradan geçen yıllar ve Yusuf'a sahip olamamak... ...Züleyha'yı çökertmiş, yaşlı bir kadın haline getirmiş. Fakat geçmişte yaptığı hataları da kabul edip... ...gece gündüz bağışlanması için Allah'a yalvarmış. Yusuf kendisine verilen mucize ile... Züleyha'nın içinde bulunduğu perişan halinden kurtulması için Allah'a dua etmiş. Ve mucize olarak Züleyha genç dinç bir kadın oluvermiş. Yusuf da ilahi bir emirle yıllar evvel kocası ölen Züleyha ile evlenmiş. Bu evlilikten biri kız tam üç çocukları olmuş. Derken kıtlık yılları gelmiş çatmış. Bu arada Mısır'ın civarındaki bazı ülkelerde kıtlık bütün zorluğuyla yaşanıyormuş. Ama onlar kıtlığın geleceğini tahmin edemediklerinden hiçbir yiyeceği saklayıp biriktirmemişler. Ee, Mısır'da da evvelden saklanmış buğday olduğu ve halkın da sıkıntı çekmediği haberi çok kısa zamanda her yere yayılmış ve insanlar akın akın Mısır'a gelmeye başlamışlar. Bize de verin, bize de verin, bize de verin bize de, bize de. Ta Kenan ilinden geldik açız Evimizde ocağımızda tek lokma yiyeceğimiz kalmadı Allah rızası için bize de verin i̇şte Bu Kenan ilinden gelenler Yusuf'un hemşehrileriymiş Onlar gibi Yusuf'un kardeşleri de kıtlık zamanı düşmüşler Mısır yollarına Yusuf'un yıllar önce kendini kuyudan çıkaran kervanla geldiği yollardan... ...bu defa kardeşleri geçiyormuş. Yalnız aralarında en küçükleri Bünyamin yokmuş. Nihayet Yusuf'un kardeşleri Mısır'a varmışlar. Yusuf hazinedeki buğdayın dağıtılmasıyla bizzat ilgileniyormuş. Böyle olunca tabii ki kardeşleri de Yusuf'un huzuruna çıkmışlar. Kardeşleri Yusuf'u tanımamışlar mı? Nereden tanısınlar? Aradan yıllar geçmiş. Yusuf da küçücük bir çocukken serpilip koskoca bir delikanlı olmuş üstelik. Köle diye sattıkları kardeşlerinin bir gün karşılarına vezir olarak çıkacağını nasıl bilebilirlerdi ki? Her neyse. Buğday almak için kardeşleriyle yüz yüze gelen Yusuf onları hemen tanımış. Fakat belli etmemiş. Yedirmiş, içirmiş, bir güzel ağırlamış. Havadan sudan sohbet ederlerken Yusuf laf arasında onlara kaç kardeş olduklarını sormuş. İçlerinden biri, e, biz aslında 12 kardeşiz. Bundan uzun yıllar önce kardeşimizin biri kayboldu. En küçük kardeşimiz babamızın yanında. Bu sebeple biz Mısır'a 10 kişi geldik. Demiş. Dihayet Yusuf'un kardeşlerinin evlerine gitme zamanı gelmiş. Yusuf onları en güzel şekilde yola hazırladıktan sonra ''Bir dahaki sefere küçük kardeşinizi de getirin, yoksa size buğday vermem. Haydi gidin ve tekrar gelişinizde onu da getirin.'' diyerek yolcu etmiş. On kardeş Mısır'dan ayrılmışlar, yola koyulmuşlar. Ama bir yandan da kara kara düşünüyorlarmış. ...babalarını nasıl ikna etsinler de... ...küçük Bünyamin'i bir dahaki sefere getirsinler. Babama nasıl söyler... ...Bünyamin için nasıl izin alırız? Yusuf'a olanlardan sonra... ...kesinlikle izin vermez. Evet, haklı ama adamcağız. Biz o zaman çok fena bir iş yaptık. Evet... Şeytana uyduk işte ama şimdi yapacak bir şey yok. Yusuf'u geri getiremeyiz. Babam Yusuf'u kaybetti kaybedili. Perişan oldu zaten. Bünyamin Yusuf'a çok benzediği için onunla avunur adamcağız. Şimdi onun için nasıl izin isteriz? Uzunca bir yolculuktan sonra... ...Yusuf'un kardeşleri memleketlerine varmışlar. Ezile büzüle, utana sıkıla babalarının huzuruna çıkmışlar. Fakat bir türlü babalarından Bünyamin için izin isteyemiyorlarmış. Tam o sırada on kardeşten bazıları Mısır'dan getirdikleri yükleri indiriyormuş. Bir de ne görsünler. Yusuf kardeşlerinin buğdaya karşılık olarak değiştirmek için getirdikleri malları geriye buğdayların yanına koymamış mı? Ne iyi adammış Hem bizi çok iyi ağırladı hem de takas için götürdüğümüz malları da bize iade etti Evet Şey babacım bu iyi yürekli merhametli vezirin sizden bir isteği var Zaten Yakup peygamber oğullarının halinden bir şey söylemek isteyip de söyleyemediklerini anlamışmış Ve sıkıntıların neyse söylemelerini istemiş Babacım, vezir bizi çok iyi karşıladı, çok iyi ağırladı. Bir ara kaç kardeş olduğumuzu sordu. Biz de nereden bilelim, en küçük kardeşimizin sizin yanınızda kaldığını söyledik. O da bize, bir dahaki sefere küçük kardeşinizi de getirmezseniz size buğday veremem dedi. Yani babacım, Münyamin bizimle gelmezse tekrar buğday almamız imkansız. Yakup peygamber ne yapacağını şaşırmış. Kaybettiği oğlu Yusuf'un hatırası büsbütün canlanmış Acısı tazelenmiş Büyük oğullarına da bir türlü güvenemiyormuş Ben onu kimseye emanet edemem O Yusuf'umun avuntusu Onun acısını büyüyamin ile hafifletmekteyim Yusuf'un başına gelen haller ona da gelir diye korkarım Yusuf'um yok Yusuf'um yanımda değil Size nasıl itimad edeyim Bünyamin'imin de başına bir iş getirirsiniz. Hayır, katiyen göndermem. Diyerek oğullarına Bünyamin'i kendileriyle gönderemeyeceğini kat'i bir dille ifade etmiş. Yakup peygamberin oğulları ne yaparız, ne ederiz diye kara kara düşünmeye başlamışlar. E babalarına hak vermiyor da değillermiş. Ama onun Yusuf'la Bünyamin'i kendilerinden fazla sevmesini... Bir türlü anlayamıyorlar. İçten içe kıskançlıktan eriyorlarmış. Kıskançlık ne kötü değil mi babaanne? Ben kardeşim yeni bir iç kıskanmam ki. O küçücük bir bebek. Hı. Sonra ne olmuş babaanne? Oğulları Yakup peygambere, küçük kardeşlerini gözleri gibi koruyup saklayacaklarına, ona iyi bakacaklarına söz vermişler ve izin almışlar. Mısır'a doğru yola çıkmak için hazırlıklara başlamışlar. Tam yola çıkacakları sırada babaları Yakup peygamber oğullarına sıkı sıkı tembihte bulunmuş. Sakın ola ki şehre hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz. Hepinize birden bir kötülük gelmesinden korkarım. Şehre her biriniz ayrı ayrı kapılardan giriniz. Sakın bu dediğimi ihmal etmeyin. Hadi hayırlı yolculuklar. Nihayet Yakup peygamberin oğulları Mısır'a gitmek için yola çıkmışlar. İki, üç gün derken... ...uzunca bir yolculuktan sonra Mısır'a varmışlar. Babalarının dediği gibi her biri şehrin ayrı ayrı kapısından girmişler. Yusuf'un huzuruna varmışlar. Yanlarında getirdikleri Bünyamin'i göstererek... İşte küçük kardeşimiz Bünyamin. İstediğiniz gibi bu gelişimizde onu da getirdik. Bize buğday vereceksin değil mi? Büyük kardeşinin bu sorusu üzerine... Yusuf onları rahatlatacak cevabı vermiş ve ''Dilediğiniz kadar buğday vereceğim.'' demiş. Yusuf kardeşlerini ağırlamış, yedirmiş, içirmiş. Bu arada küçük kardeşi Bünyamin'i bir kenara çekerek ''Ben senin kaybolan abin Yusuf'um. Fakat diğerleri bunu bilmiyor. Senden ricam ben söyleyene kadar onlara bir şey söylememendir.'' demiş. Yusuf'un bu sözlerini işiten Bünyamin öyle sevinmiş, öyle sevinmiş ki abinin boynuna sarılmış, onu doya doya kucaklamış. Yusuf'un asıl niyeti Bünyamin'i ne yapıp edip yanında alıkoymakmış. Onu diğer kardeşleriyle göndermek istemiyormuş. Daayet Yusuf'un kardeşlerinin işleri bitmiş. Evlerine gitmek için hazırlıklara başlamışlar. Bu arada Yusuf Bünyamin'i yanında alıkoymak için bir plan yapmış. Kralın su içtiği tasın Bünyamin'in eşyalarının arasında saklanmasını adamlarına emretmiş. Tam ...kafile hareket edecekmiş ki... ...kralın adamlarından biri çıkıp... Eeeyyy... ...durun bakalım... ...içinizde bir hırsız var... ...kralın su içtiği çok kıymetli bir tası çalmışsınız... <gülüyor> ...durun... <gülüyor> ...ama biz buraya hırsızlık yapmaya gelmedik... ...hem öyle fena kimselerde değiliz... ...bizi yolumuzdan alıkoymayın da gidelim ne olur... ...onların bu sözü... ...kralın adamını ikna edememiş... Sözünüz yalan çıkar da tas sizde bulunursa hırsızlığın cezası memleketinizde nedir diye sormuş. Bizde hırsızlığın cezası kişinin kendisidir. Yani köle olarak bırakılmasıdır. Ve eşyalar sırayla aranmaya başlamış. En sona Bünyamin kalmış. Tabii ki tas önceden onun eşyalarının arasına konulduğu için hemencik çıkıvermiş. Tüm kardeşler şaşkın, perişanmışlar. Bünyami'nin böyle bir suçla alıkonulmasından çok babalarına ne diyeceklerini düşünüyorlarmış. İçlerinden en haset, en kötü yürekli olanı... ...çalmıştır, çalmıştır. Mutlaka o çalmıştır. Onun ağabeyi Yusuf da hırsızın tekiydi zaten. Diyerek Yusuf'a iftira etmiş. Kardeşinin bu sözünü duyan Yusuf nasıl bu kadar kötü olunabildiğine şaşıyormuş. Ve kendi kendine Rabbim ve kardeşimle biz biliyoruz ki bizden hırsızlık sadır olmamıştır diyerek sabretmiş. Bünyaminin yanında kalmasını hazırladığı planın bozulmamasını istiyormuş. Kardeşleri yalvarmışlar yakarmışlar. Muhterem vezir ne olur merhamet ediniz. Bünyamin'in yaşlı hasta bir babası vardır Ona çok düşkündür Bu sefer de bizim yanımıza katmak istemedi de Gönlünü zor razı ettik Kardeşimizi koruyup gözeteceğimize söz verdik Ne olur Onun yerine bizden dilediğinizi alıkoyun Ama bu sözlerin hiçbiri kar etmemiş Eğer sizden birini haksız yere alıkoyarsak Zulmetmiş oluruz Allah muhafaza etsin Kardeşiniz burada kalacak Varın yolunuza gidin demişler. Kardeşlerin hepsi ne yapacaklarını şaşırmış. Çaresiz bir vaziyette orada kala kalmışlar. Babalarının yanına gitmeye de yüzleri yokmuş. Yusuf'a ettiklerini hatırlamışlar. Kendi kendilerine kahretmişler. İçlerinden en büyüğü diğer kardeşlerine. Varın babamızın yanına gidin. Benim yüzüm yoktur, burada kalıp dünyamini kurtarmanın bir yolunu arayacağım Siz gidip buğdayları yerine ulaştırın, babamıza da vaziyeti bir bir anlatın Ağabeylerinin bu sözü üzerine diğer kardeşler ister istemez yola koyulmuşlar Yolda babalarına ne diyeceklerini, vaziyeti nasıl anlatacaklarını düşünüyorlarmış Nihayet yolculukları bitmiş, evlerine varmışlar Babaları zaten yollarını gözlüyormuş. Oğullarının yanlarında Bünyamin'i ve en büyük abilerini göremeyince çok telaşlanmış. Neler olduğunu Bünyamin'e ne yaptıklarını sormuş. İçlerinden biri oğlun hırsızlık etmiştir ve esir olarak alıkonuldu. Büyük abimiz de utancından gelemiyor demiş. Ama Yakup peygamber onlara inanmamış. Hayır... ''Siz nefsinize uyup kötü bir iş yapmışsınızdır. Sabretmek en güzel ameldir. Belki Allah hepinizi bir araya getirir de oğullarıma kavuşurum.'' demiş. Oğulları pek çok şahit olduğunu, Tasın Bünyamin'in eşyalarının arasından çıktığını, babalarına anlatmak istemişler ama inandıramamışlar. Yakup peygamber sabretmiş.'' Allah'a oğullarının bir araya gelmesi için yalvarmış, yakarmış. Bu arada Yusuf'una olan acısı tazelenmiş. Üzüntüsünden gece gündüz ağlar olmuş. Zaman gelmiş ağlamaktan gözleri kör olmuş. Bu halini gören çocuklar evvelce Yusuf'a yaptıklarına iyice pişman olmuşlar. Nasıl bir cahillik edip de kardeşlerini sırf kıskandıkları için yabancılara verdiklerine yanmışlar. Babalarının yanına gidip ağlayıp üzülmemesi için yalvarmışlar. Sonunun kötü olacağından, kahrından ölmesinden endişe ettiklerini söylemişler. Ama babaları... Benim ne size ne de bir başkasına diyecek bir sözüm var. Sizlerden şikayetçi değilim. Ben sıkıntımı Allah'a havale ediyorum. Allah'ın beni sıkıntıdan kurtarıp feraha erdireceğinden bir gün bile ümidimi kesmiş değilim. Ümitsiz olanlar Allah'a imanı noksan olanlardır. Beni kendi halime bırakın ve kardeşleriniz Bünyamin ile Yusuf'u aramaya gidin. Yakup peygamberin oğulları Mısır vezirinden kardeşleri Bünyamin'i affetmesi için ricada bulunmak üzere tekrar yollara düşmüşler. Uzunca bir yolculuktan sonra vezirin yani Yusuf'un huzuruna varmışlar. Yalvarmışlar, yakarmışlar, babalarının halini anlatmışlar. Hatta vezire bazı hediyeler de getirmişler. Kardeşleri Bünyamin'i Serbest bırakılmasını istemişler Yusuf kardeşlerinin üzüntülü halini görünce Önceden yaptıkları kötülüklere pişman olduklarını anlamış Ve onları affetmiş Daha sonra kardeşlerine dönüp Siz yıllar evvel kardeşiniz Yusuf'a yaptığınız kötülüğü anladınız Pişman oldunuz mu? Diye sorunca bütün kardeşleri şaşırmışlar Ve vezirin yüzüne dikkatlice bakmışlar Karşılarında duran vezirin kardeşleri Yusuf olduğunu anlayınca hayretlere düşmüşler Ve Allah'ın Yusuf'u kendilerinden üstün kıldığını kendilerinin de yanlış yaptığını anlayıp ondan af dilemişler. O kadar kötülüğe rağmen Yusuf kardeşlerini affetmiş mi peki? Affetmez mi oğlum? O peygamber olarak vazifelendirilmiş biri Hem bir söz vardır bilirsin affetmek büyüklüğün şanındandır diye Tabii ki Yusuf kardeşlerini affetmiş ve onlara korkmamalarını, kendisinin onlara kırgın olmadığını, Allah'ın da affından ümit kesmemelerini söylemiş. Kardeşleri de Yusuf'un bu büyüklüğü karşısında daha da izinmişler. Yusuf bir müddet sonra babasının halini, hatırını sormuş. Kardeşlerinden biri, Hiç sorma Babamızın sana ve dünyamine ağlamaktan gözleri kör oldu Lakin Allah'tan ümidini kesmiş değil Daima senin döneceğin günü bekleyip durur Demiş Yusuf da üzerindeki gömleği çıkarıp kardeşlerine vermiş Ona alıp babalarına götürmelerini gözlerine sürmelerini söylemiş Böylece babalarının gözlerinin açılacağını ümit ettiğini ifade etmiş. Daha sonra bütün aile eşyalarınızı toplayıp Mısır'a gelin. Bolluk bereket içinde hep birlikte yaşayalım demiş. Bütün bu olanlar karşısında çok sevinen kardeşler hemen yola çıkmışlar. Onlar eve yaklaştıkça Yakup peygamber evinde oturduğu yerde ''Yusuf'umun kokusunu almaktayım'' diyormuş. Etrafındakilerse o çoktan öldü böyle söyleyip de kendini de bizi de harap etme diyorlarmış ya nafile Yakup peygamber Yusuf'un kokusunu gerçekten hissediyormuş Nihayet oğulları eve gelince hemen Yusuf'un kendilerine verdiği gömleği babalarının yüzüne sürmüşler Ve Yakup peygamberin gözleri açılmış üzüntüsü dağılmış Oğulları Yusuf'a geçmişte neler yaptıklarını Şimdi onu halde bulduklarını ve kendilerini Mısır'a davet ettiğini bir bir babalarına anlatmışlar. Yakup peygamber de bu sevinçli haberler karşısında oğullarını bağışlamış ve toparlanıp Mısır'a doğru yola çıkmışlar. ece benim güzel torunum Yusuf aleyhisselam'ın küçücükken gördüğü ve babasının Allah'ın ona büyük nimetler vereceği şeklinde tabir ettiği rüyası da çıkmış. Peki babaanne, Yusuf babasıyla ne kadar birlikte olmuş? Hasret giderebilmişler mi? Yakup peygamber tam 40 yıl oğlu Yusuf'tan ayrı kalmış. Ona kavuşunca da 17 yıl birlikte yaşamışlar. 147 yaşında vefat edince vasiyeti üzerine memleketine defnedilmiş. Yusuf peygamber de babasının vefatından sonra 23 yıl Mısır'ı idare etmiş ve 111 yaşında vefat etmiş. Benim güzel torunum biliyor musun dünyada kağıdı ilk icat eden Yusuf peygamberdir. Sahi mi? Elbette. Hatta bir gün Yusuf peygamber babasına devlet hazinesini gezdirirken... ...Yakup peygamber kağıtları görünce oğluna... A oğlum bir mektup yazsaydın da hasretimi giderseydin olmaz mıydı?" demiş. Bunun üzerine Yusuf peygamber de "Yazacaktım ama Cebrail aleyhisselam mani oldu. Sen beni abilerimle gezmeye gönderirken Allah'a emanet etmeyip kurt yemesinden korktuğun için onlara emanet ettin. Bu sebeple böyle bir imtihana tabi kılındı." demiş. Vay be babane. Tam kırk yıl ha. Ancak peygamber sabrı gerekir Haklısın oğlum Zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle kıssalar Bizlere ibret olsun diye zikredilmiştir Ee, eh, Hikayemiz de bittiğine göre Çık da arkadaşlarınla Oyna istersen Şey Onlarla çok oynadım Baba ne? bana bir başka peygamberin hayat hikayesini de anlatsana Ne olur <gülüyor> Bu ne değişiklik küçük bey Daha dün seni eve sokabilmek için neler çekiyordum Allah biliyor Ben demedim mi annesi benim torunum Akıllı uslu bir çocuk diye Fakat ne yapsın Yapacak başka bir şey olmadığı için Sokağa çıkıyor <gülüyor> Öyle değil mi <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı Yayın Evi sundu. Çocuklara Dini Hikayeler Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Hayatı Sayın İniciler, Osmanlı Yayın Evinin diğer kasetlerini de dinlediniz mi? Hepsi birbirinden güzel bu kasetleri mutlaka dinleyiniz. Diğer kasetlerimiz, Bir Annenin Kızına Nasihatleri, bir annenin oğluna nasihatleri, bir babanın kızına nasihatleri, bir babanın oğluna nasihatleri, ana baba hakları, gençlerle baş başa, torunlarla baş başa, itikat, abdest, gusül ve namaz, mezheplerimiz ve İmam-ı Azam Peygamberimiz Ebu Eyyub Sultan, İbrahim Etem Rabiatül Adviye, Ümmü Süleym, Osmanlı Padişahları, Mehter Marşları, Mevlit ve İlahiler, İlahiler ve Kasideler, Endülüs'ün Çöküşü, Çocuklara Dini Hikayeler, Kurtulduk Derken, Hoca Ahmet Yesevi, Sarı Saltuk Sultan, Saygılarımızla, Osmanlı Yayın Evi, Ticarethane Sokak, Güle güle apartmanı numara 14 bölü 2 Sultanahmet İstanbul. Telefon 528 17 71 511 86 26.